Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Mesleme bin Muhallet radiyallahu anh. Ebu Ma'ın künyesiyle anılmakla beraber Ebu Şahit, Ebu Mes'ud, Ebu Muaviye, Ebu Ma'mer gibi künyelerle de tanınan Mesleme bin Muhallet, hicretin birinci yılında dünyaya geldi. Asr-ı Saadet'te ve ilk üç halife zamanındaki hayatına dair kaynaklarımızda yeterli bilgi bulunmayan Mesleme bin Muhallet radıyallahu anh, 639-642 yılları arasında vuku bulan Mısır'ın fethinde bulundu. Fetihten sonra Mısır'da bir süre daha kaldı ve Medine'ye döndü. Mesleme, Hz. Osman radıyallahu anh'ın kan davasını güdenlerden birisi olduğu için Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'ın halifeliğini tanımadı. Bu nedenle Hicret'in 36. senesinde Mısır'da Derbta mevkinde toplanan muharifler arasında yer aldı ve Hz. Ali radıyallahu anh'ın Mısır'a vali tayin ettiği Kays bin Saada biat etmedi. Hz. Ali radıyallahu anh'a ve onun Mısır'a tayin ettiği Kays bin Saada muhalefetini sürdüreceğini bildirdi. Mesleme bin Muhallet radıyallahu anh'ın sergilediği muhalif tavır, Muaviye'yi ziyadesiyle memnun etmişti. Muaviye bin Ebu Sufyan, Mesleme ile Muaviye bin Hudeyc'e mektup yazarak hem kendilerine teşekkür etti hem de onlara çeşitli menfaatler vaat ederek bu tavırlarının devamını istedi. Mesleme, Muaviye'ye cevaben yazdığı mektupta, Allah rızası ve Hz. Osman'ın intikamını almaktan başka bir amaçlarının olmadığını, bu amaca ulaşmak için kendilerine acele yardım göndermesini istedi. Muaviye'nin hilafeti döneminde, hicretin 50. senesinde, Mısır valisi olarak tayin edildi ve Ufrikiye'nin de idaresi ona verildi. Mısır valisi olur olmaz Mesleme, Ufrikiye ve Marib'de fethiyle görevlendirilmiş olan Ukbe bin Nafi'yi bu görevden alarak yerine Ebul Muhacir Dinar el-Ensari'yi tayin etti. Mesleme aynı zamanda Muaviye bin Hudeyci de Celula'ya gönderdi. Halid bin Sabit el-Fehmi'yi mağribe, Hasan bin Numan el-Gassani'yi ise Ufrikiye'yi memur etti. Hicretin 60. yılında Abis bin Said'i Mısır'da vekil bırakarak İskenderiye'ye gitti. Aynı yıl Muaviye vefat edince Yezid bin Muaviye onu Mısır ve Ufrihgeye valiliğinde tutarak kendisi için biat almasını istedi. Mesleme bu işi Abis bin Said'e verdi. Kendisine karşı Abdullah bin Amr bin Ars'tan başka direnen olmadı. Daha sonra Abis'in baskısı ile Abdullah da biat etti. Mesleme Mısır'a döndüğü zaman Kaza ve Şurta teşkilatlarının başına Abis'i getirdi. Mısır ve Afrika'ya valiliği 16 yıl süren Mesleme bin Muhallet, hicretin 62. senesinde Zilkade ayında İskenderiye'de vefat etti. Mısır mescidlerine ilk defa minare yaptıran kişi olan Mesleme, aynı zamanda iyi bir Kur'an hafızıydı. Kendisinden Ebu Eyyub el Enşari, Ebu Kabil Hay bin Hani el-Meafiri, İbni Şirin ve